Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bu defa e, evden, Belçika'daki evden resmen bildiğiniz karantinadan yapıyorum programı. Zira biliyorsunuz işte koronavirüsün özellikle Avrupa'da e, yayılma hızı ve de belki de biraz daha e, gecikmiş önlemler sebebiyle de oluşan yaygınlık oranı ve yaşlı nüfusun sonucunda ölüm oranlarının da giderek artması bir takım önlemlere Hatta hızlı ve radikal önlemlere yol açtı. Onlardan bir tanesi de işte eğer etrafta en ufacık bir grip belirtisi varsa artık insanlar evlerinden çıkmıyor. Çıkmamaları tavsiye ediliyor. Zaten okullar, kafeler, barlar, restoranlar her yerde kapalı. Ama geçtiğimiz gün Cuma'ydı sanırım. Özellikle Amerika'nın Avrupa uçuşlarını da iptal etmesinden sonra burada en azından Belçika'da büyük bir panik başladı. Çünkü İtalya'daki rakamların... İnanılmaz boyutlara gelmesinden sonradaki aslında pek bir panik görülmemişti. Ee, hemen ak akabinde bir iki ihtiyaç için markete gittiğimde daha marketlerin açılmadan önce insanların neredeyse e, talan etmeye başladığını fark ettim. Tamam çok soğuk kanlı sayılabilir insanlar birbirlerinin üzerlerine basmıyorlardı ama hakikaten de başta tuvalet kağıdı olmak üzere takım temel gıda maddelerini biraz panikle, biraz şuursuzca e, insanlar yüklüyorlardı. Tabii herkesin vizyonuna göre değişiyor. Bir insan gördüm, market arabasını silme cipsle doldurmuş, başka bir insan gördüm, kolayla doldurmuş. Yani herkesin pazarda bir şey bulamazsak ne yaparız kaygısı biraz farklı oluyor. Ama tabii bütün bu panikler bize e, aslında bir yandan salgınların, Günümüzde insanlara hala hem kolektif bilinçaltıyla bazı panik davranışlar yaptırdığını bir yandan da zaten bu programı hazırlarken salgın hastalıklarla ilgili insan psikolojisinin ilk tepkilerinin nasıl olabileceğine baktığımda çok net görüyorum ki gene aslında gelişmemiş beynimiz demeyelim de antik beynimiz hala bir takım korkuları 1347 yılındaki veba gibi e, algılıyor gibi gözüküyor. Şimdi bugün e, tabii ki... E, çok kısaca bir ne gibi salgınlar oldu onlara bir baktım. Çünkü neden? Bütün bu salgınlardan sonra Avrupa'da özellikle ya da en azından dokümente edilmiş ülkelerde tabii ki sosyolojik büyük değişiklikler oluyor, sosyal psikolojik değişiklikler oluyor, yeni davranış kalıpları başlıyor ama bütün bunların sonucunda sanat da nasibini alıyor, sanatta e, felsefede büyük değişiklikler oluyor. Zira toplu ölümlerin olduğu örneğin, vebanın orta çağdaki Rönesansa katkısının çok büyük olduğu biliniyor. Ama dokümente edildiği kadarıyla görüyoruz ki aslında bundan yaklaşık 2500 sene önce Yunanistan'da yani M.Ö. 500 diyelim ortalama orada bir Atina vebası olarak bilinen ya da o şekilde geçmiş ama aslında hastalığın bilinmediği bir yaygın hastalık var. 100 bin insanın öldüğü tahmin ediliyor. Ve bu bir tefüs de olabilir tabii ama neticede çeşitli kaynaklarda bilinen en yaygın salgın hastalığın ilki olarak geçiyor. Sonra Antonius vebası olarak bilinen belki de çiçek hastalığına benzer belirtiler gösteren bir salgın hastalık var ki 5 milyon toplam nüfusu düşünürsek %30'un öldüğü düşünülüyor. Bu 165 milattan sonra 165 ila 180 arasındaki 15 sene Kuzey Afrika ve Avrupa'da çok büyük olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun o dönem %30'unu ortadan kaldırmış, daha sonra tekrar nüksetmiş Avrupa'da 250 yıllarında Kıbrıs vebası olarak bilinen hastalıkta da kaynaklar bir ölü sayısı veremiyorlar ama bu Konstantinopolis'i yani İstanbul'u o zamanlar etkileyen 541-542 kışında Justinianus vebası da olarak bilinir bu e, 25 milyon ila 50 milyonluk bir Avrupa nüfusundan bahsediyor ki %40'ının ölümüne yol açmış. Hemen 100 yıl sonra Britanya adalarında bir takım vebalar gözükmüş ama bilinen ve dökümantasyonu itibariyle sanata etkileri itibariyle en büyük ölümlerin de gerçekleştiği 1347 vebası yaklaşık 2-3 yıl sürüyor. Kara ölüm olarak bilinen bu vebada çeşitli kaynaklara göre Avrupa'nın %60'ı çeşitli kaynak, en iyimser kaynaklara bakarsak %30'unun öldüğü düşünülüyor ki o zaman ortalama 75 ila 100 milyon insandan bahsediyoruz ki karanlık tabloda bu 60 milyon insanın öldüğü anlamına geliyor. Şimdi bu Justinianus vebaasına dönelim 541-542 yıllarında. O sırada zaten kabul edilmiş yeni dini anlayışlar içerisinde müziğin bir takım reformasyonlar gösterdiğini de görüyoruz. Güzel bir şant buldum. Ben de çok severim Bizantin şantlarını, Bizans korolarını yaklaşık neredeyse 500 yıl Sonra hatta daha da olgunlaşma döneminde Katolik Kilisesinin beklediği bin yıl sonra o Katolik şantlarının temeli oluşa, oluş, temelini oluşturabilecek bir ondan bir, bir bakımdan da makamsal müziği de hatırlatan yani aslında Batılıların tampere müzik yani işte bu yarım ve tam aralıklardan kurulmuş ve Barok dönemden itibaren oturmuş olan bu müzik sisteminden daha önce Bizans şantlarında e, gerçekten de hem Osmanlı sanatının, müzik sanatının, hem Arap müziğinin birbirleriyle etkileşmesinin de aslında çok net eşitsel göstergesi olan Bizantin şantlarından bir tane dinleyelim. Bugün İstanbul olarak bilinen Deki Konstantinopul'un ki dünyanın gerçekten de o dönemde merkezi sayılacağı, sayıldığı biliniyor. Dolayısıyla oradaki en önemli müzik aktivitelerinden bir tanesi Bizans şantları. Dinleyeceğimiz yorum da bana kalırsa, dinlediklerim arasında çok beğendiğim bir yorum. Özellikle eğer günümüzde bir şekilde Katolik şantlarına ya da belki bir takım meslerde mesela Bach'ın meslerinde olduğu gibi günümüzdeki Katolik mesleri dinlerseniz çok dinlemişseniz daha doğrusu bu Bizans şantlarından ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Bizans şantlarındaki hem e, solistike özelliklerin kora içerisinde olması hem de dediğim gibi tampere olmayan yani makamsal müziği hatırlatan bazı namelerin müzikte de Avrupa ile Doğu ile Batı'nın arasında duran bir Bizans e, geleneğini anlatıyor. Onu dinleyelim. Sonra salgın hastalıklarla müziği sanatı bağdaştırmaya devam ederiz. We're Salgın hastalıklar özellikle veba ve şu anda günümüzde yaşanan koronavirüsün de etkisiyle bu salgın hastalıkların özellikle müzik başta olmak üzere sanata etkilerini bir giriş yapıyoruz. Bugün biraz önce biz Bizans şantı dinledik eminim daha önce de dinlememişseniz mutlaka karmaşık bir daha doğrusu karışık bir stil hissetmişsinizdir. Ama tabi Bizans şantları dendiği zaman kökeni eski helenistik Yunan sanatına dayandığı için... Ve Roma sanat geleni itibariyle tabii ki o dönemde Filistin, Suriye, Mısır e, sanatının etkileri altında Bizans'ta yeni bir şekle büründüğünü Dolayısıyla bu medeniyete özgü Bizan sanatının özelliklerini taşıyan bir eklektik sanat var. Dolayısıyla bazı internet sitelerinde de görmüştüm bu yorumu ararken Türk sanat musikesiyle son derece ortaklıklar görüyor insanlar. Ama öyle demeyelim ondan daha önce dediğim gibi çok Roma döneminden de önce Helenistik dönemdeki o coğrafyada dediğim gibi Filistin, Suriye, Mısır, Türkiye topraklarında yapılan müziklerin bir eklektik ortaya sunumu olduğu için günümüzdeki Katolik korolardan çok daha farklı bir özelliğe sahip. Ama doğrusunu isterseniz Bizans müziği ile ilgili kaynakların da baya sınırlı oluşu. Ee, özellikle din dışı e, müziklerle ilgili pek fazla bilgi yok. Ben onunla ilgili program yapmak istemiştim. Çünkü e, Justinian dönemini özellikle düşünürsek Theodosius'tan sonra 300 ile 600 yıllar arasında erken dönem belki de Trubadur'lardan bahsetmek mümkün olmalı. Çünkü çok büyük bir ticaret merkezinden bahsediyoruz. Ve de hem Helenistik dönemden alınmış Ninniler dahi yazılmış bir kültürden eklektik bir yere gittiğimiz zaman mutlaka onun e din dışı müzikleri etkisi vardır diye düşünmüştüm ama ben pek e sağlam bir kaynak bulamadım. Ama din, dini mesler veya biraz önce dinlediğimiz şantlarda bu bahsettiğim coğrafyadaki sonradan ortaya çıkacak müziklerin kökenlerinin neredeyse bir potada erildiğin, erildiğini görüyoruz. Tabii büyük bir şeyden bahsettiğimiz için İstanbul'un e, o dönemde bilinen en büyük veba salgınlarından bir tanesi olan Justinian vebası olarak bilinen salgında büyük bir e, panik yaşadığını biliyoruz. Bu arada hatırlatayım ama hangi podcast dedi bilmiyorum. E, bundan iki buçuk sene önce veba programı yapmıştım. E, orada da bu konuyu biraz fazla incelediğim için e, geçiştiriyorum. Çünkü günümüzde aslında şu an, bir, özellikle Avrupa'dakilerin başta İtalya olmak üzere ama biz Belçika'da bundan nasibimizi alıyoruz. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde görüyorum. Berlin Filarmoni gibi ya da sanıyorum İngiliz Chamber Orkestrası da yapıyor. Ve de bir sürü sivil inisiyatif, bir sürü piyanistin, müzisyenin artık evlerinden canlı yayınlar yaptığını görüyorum. Bunlar tabii e, bu toplu halde salgın psikolojisini birazdan inceleriz. Atlatmada iyi bir e, yöntem çünkü ee, özellikle depresyonda yalnız olmadığını hissetmek, insanların hemen hemen diğer insanların e, aynı durumda olduğunu hissetmek depresyonda en önemli, e, en çok işe yaran pansumanlardan bir tanesi. Bu bakımdan insanların canlı yayınlarda kendi evlerinde basit kameralarla yaptıkları müzikleri paylaşması ya da işte bazı muhabbetleri paylaşıyor olması bu günlerde en çok başvurulan seçeneklerden birisi. Bu da doğru. Tabii bir yandan da eğer ses sisteminiz iyi değilse Berlin Filharmoni'yi bir bilgisayar marifetiyle dinlemek maalesef tatmin edici olmuyor. Hiçbir zaman enstrümanların akustik ortamdaki sesin hava moleküllerini tınlattığı, titrettiği gibi o kulak zarına gelmiyor maalesef. Yani o yüzden suyunun suyu şeklinde kalıyor ama sanıyorum bu aktivitelerin tabii çok iyi ses sistemleri biraz durumu mutlaka iyileştirir ama sanmıyorum ki insanların çok iyi müzik sistemleri olsun. Olsa bile çok nadirdir. Dolayısıyla en azından psikolojik katkıları var. Onları da birazdan vakit kalırsa konuşuruz ama belki bir hafta daha uzatabilirim bunu nasılsa evdeyim bol bol e, gitar çalışıp kitap okuyup radyo programı yapmak için e, vakit var. Çünkü bu salgın hastalıklar hikayesinde eve tıkılı kalma e, aslında bilinen yeni yeni ortaya çıkmış bir kavram değil ve de izole olma durumu bir takım şeyler de yaptırmış. Mesela şimdi bir müzikten sonra e, örneğin Sir Isaac Newton'ın e, evden çalıştığını working from home durumlarında olduğunu ve hakikaten de optik üzerine yaptığı çalışmaların önemli bir kısmını bu arada yaptığını görüyoruz. E, hakikaten Newton'a evde kalmak çok yaramış. Dolayısıyla pandemi sırasında e, aslında çok farklı insan psikolojileri ortaya çıkıyor ki bunları Franz Schubert'in meşhur Ave Maria'sından sonra dinleyelim. Bugünkü müzikler biraz özellikle batı kültüründe. Salgınlar durumunda başvurulan müzik türlerinden oluşuyor. Eldeki teknik imkanlar neyse onlarla dinliyoruz maalesef. Dolayısıyla ne konturbasın rengi ne de viyolonun eşliği bize mp3ümüz kadar konuştuğumuz için çok süper gelmeyecek ama olsun. Franz Schubert Abi dinleyelim. dinleyelim. Franz Schubert'in Ave Maria'sını dinledik. Salgın hastalıklar, veba, koronavirüs ve bununla ilgili müzikler ve sanatla ilgili bugün genel olarak bir giriş yapıyoruz. Haftaya belki devam ederiz bu konuya ama e, bu konuyla ilgili özellikle e, Remy Chiu 2017 yılında bir kitap yazmış. Plague and the Music in the Renaissance diye bu program hazırlarken rastladım. Okumadım dolayısıyla ama özetinden anladığım kadarıyla bu son derece iç içi olan iki Olgu yani Rönesans döneminde 1347'de yayılan ve 1349'da Avrupa'nın belki de yarısının ölümüne yol açan vebanın Rönesans'a ve müziği olan etkilerini anlatmış. O bakımdan çok derin ilgileniyorsanız bu kitaba ulaşabilirsiniz. Plague and Music in the Renaissance diye Rémy Choux yazmış. Tabi burada her ne kadar veba müziği değiştirmiş olsa da özellikle Korel anlayışlar, ve de biraz daha yakaran, merhamet dileyen müzik cümleleri biraz daha artmış olsa da aslında bir de insanların bu salgın hastalıklar nedeniyle e, şifa bulmak için olmasa bile teselli bulmak için kiliselere akın ettiğini ki sonuçta kiliselerin fayda görmemesinden ötürü, kiliselerin pek de o kadar işe yaramamasından ötürü aslında dine önemli bir balta da vuracaktı veba salgını ama müzikte en azından beraber bir arada olmak için bir sosyal aktivite olarak kullanımdan ötürü bestecileri de daha çok solo'dan e, koro ve e, daha çok merhamet dolu cümlelerle her ne kadar o zaman bu dini eser olsa da e, kaynağını din dışı sebepten aldığı için aslında sözlerini ve de kilisede söylendiğini Unutursak eğer, bir kenara alırsak ki ben bunu yaptım. Gerçekten de e, zaten söylenenini eğer anlamıyorsanız, dini müziklememize yol açan en önemli gösterge, akustik şartların kilisedeki gibi büyük boşluklarda söylendiği için ve kilisede de asosiyede değil için bir dini müzik etkisi yaratıyor ama aslında konunun da müziğin de dinle pek bilgisi yok. Çünkü e, analizlerde e, bu koral müziklerin, melodik olarak aslında bir yakarış, bir teselli bulmayı amaçlayan armonik yapılarla bezendiğini görüyoruz. Fakat burada tabii gene biraz önce bahsettiğim Remi kitabında Plague and Music in the Renaissance dediğim gibi okumadım ama özetinde de söylüyor ki bu çok akla mantığa yakın bir durum. Aynı zamanda bu müziğin müzik terapisi olarak kullanılma, Amacını taşıdığını ve de insanların özellikle o dönem aristokratların bu hem teselli vermesi hem de bir arada birlikte hareket ederek güç kazanmak için yani müziğin terapetik taraflarını kullanmak için bestecilere birazcık baskı yapıldığını da görüyoruz. Neye benziyordu bu müzik aslında en güzel örneğini Guillaume de Mașo'dan alabiliriz. Çünkü kendisi tam da o dönemde yaşamış bir besteci e aynı zamanda şair. Guillaume de Maşo 1300 yılında e, aşağı yukarı doğmuş. 1377 yıllarında da 77 yılında da ölmüş. Şimdi Guillaume de Maşo aslında Daniel Dietrich Wilson'ın da dediği gibi yaşamış en son en büyük şair olup da aynı zamanda besteci olan Sanatçı. Dolayısıyla 1300, yani 14. yüzyıldan bahsediyoruz ki tam da verimli olduğu 1340'lı yıllarda e, Avrupa'daki veba salgını ortaya çıkmış ve de Avrupa'nın işte kimi kaynaklara göre yarısının ölmesine yol açmıştı. Fakat işin bence müzik anlamında ilginç tarafı şu: Gio de Maio her ne kadar o dönemin ta ortasında da yaşamış olsa etkileri itibariyle müzikte Ars Nova diye bilinen bir hareket yani yeni müzik türünün kısaca belki çok kabaca e, motetlerin, dini değil de seküler, yani dünyasal özelliklerden dolayı, dünyasal konulardan dolayı biraz form değiştirdiğini görüyoruz ki bu formlarda Rondo'nun, Balad'ın e, tanıştırıldığını, insanların hayatına artık e, dini olmayan, e, dini konularla e, kahramanları yüceltmeyen fakat konusunu ayaklara yere basan, gündelik hayattan alan, dolayısıyla da birazcık da kişinin romantizmini de ortaya koyan bir takım e, müzik formlarına yol açmış. İşte bu Ars Nova ya da Ars Musica aslında e, Guillaume de Maşo'nun da başını çektiği bir grup tarafından o dönemki en büyük salgın ki dünyada şu ana kadar ki en büyük salgınlardan biri olarak tarihe geçmiş 1347 yılındaki Avrupa'daki veba salgının etkileri itibariyle önemli. Şimdi tabii birazdan e, Guillaume de bu motetleri neye benziyor? Dinleriz çünkü aslında müzik yoluyla bu sanırım hepimiz için geçerlidir. Bunu reklamlarda da filmlerde de eğer doğru kullanılmışsa o dönemin havasını hissetmek bakımından çok fazla, en azından bir audio atmosfer kurması açısından çok önemsiyor. Bazı belgesellerde kronolojik hatalar yapılıyor. Gerçekten seyretmekte zorlanıyorum. Ama bazıları da çok dikkatli yapıyor bunu bazı filmlerde. Zaman buldukça biliyorsunuz film konusunu müziğiyle beraber, soundtrack konusuyla beraber inceliyorum. Ama mesela Vatel diye bir film vardı bilirseniz. Seyretmediyseniz gerçekten tavsiye ederim. Roland Jofie e, yönetmişti filmi. 2000 yılı yapımı. Üma Thurman, Tim Roth, Timothée Spall... Gerard Depardieu oynamışlardı. O filmde de e, konusu itibariyle 1671'de bir e, işte o zamanki Franco-Hollanda savaşının ta göbeğinde geçen bir konu gerçekten tavsiye ederim. Orada da 1671 ruhunu daha çok da bir aristokrat kesimin nasıl bir hayat sürdüğünü Elbette giysinin ayakkabısından, ayakkabısının tokasından, sandalyenin işte süslemelerinden anlayabilirsiniz ama bütün bunları bir araya getiren bana kalırsa audio yani soundtrack'i o dönem yapılmış çalgılarla, o dönem yapılmış müziklerin verilmesi bu bir e, atmosfer yaratıyor. İşte belki sonuçta bu bir görsel değil, bir radyo programı. O yüzden 1347 veba salgınında ki önemli bestecilerin yaptığı müzikler bu salgından da etkilendikten sonra e, yaptığı müzikler neye benziyor? Biraz dinleyelim ki belki o dönemi anlamak, duymak açısından yardımcı olabilir. Dediğim gibi Yom de dinleyelim. Onun müzika novasından birikim not et. 1342'deki veba salgınının ta ortasında olan Guillaume de Maşo'nun Ars Muzika olarak daha sonra adlandırılacak yeni tarzıyla Balat ve motetlerinden bazılarını dinliyoruz. Programı geç, önümüzdeki haftaya da uzatırsam tekrar Maşo dinletmeyi planlıyorum. Dediğim gibi zira dünyadaki şu anda bilinen en büyük sonuçları itibariyle en büyük salgının merkezinde besteler yapmış kişiydi. Ülkelere tek tek baktığım zaman görüyorum e, büyük salgınları. Fakat ilginçtir. Şehir şehir anlattım. Mesela bunu Wikipedia'da siz de e, salgınlar listesi dediğiniz zaman görebilirsiniz. Örneğin işte e, 1665'te bu Isaac Newton'un da evden çalışmak zorunda kaldığı büyük Londra vebasında 100 bin kişi ölmüş. 1665 yılı itibariyle bu e, Londra'nın yaklaşık üçte birine tekabül ediyor tahmin ediyorum. E, aynı şekilde daha sonra Fransa'da İki yıl sonra 40 bin kişinin ölümüne yol açan yine bir Fransız vebası var. Sonra İspanya vebası var. Bu tabi şimdi nasıl viral reklamlar var bir reklam bir sosyal medyada ya da herhangi bir konu herhangi bir yalan haber sosyal medyada hemen dağılıveriyor. veriyor. Onun gibi yani viral olması gibi sanıyorum artık uçak yok vesaire bir yani orta çağ ölçeğinde insanların yüzde 99'u doğduğu Şehirde ya da köyde ölüyorlar ve de çok çok azı bir başka kente gidebiliyor. Dolayısıyla yayılma hızları itibariyle 1347 veba salgının Avrupa'nın %50'sini öldürmüş olması inanılmaz bir salgına tekabül ediyor. Ama daha sonraki yıllarda 17. yüzyılda hareket edilebilirlik birazcık daha artsa da sonuçta daha büyük kentlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Buna rağmen şehir bazında ölümler oluyor. Bu aslında yayılmanın çok yavaş olduğunu e, gösteriyor fakat yıllar alan bu yayılma süreci içerisinde işte dediğim gibi mesela aslında gene İtalya'da Napoli'de 1656'da başlamış sonra Hollanda'ya ne zaman gitmiş 6 sene sonra Hollanda'da 25 bin kişinin ölümüne yol açmış. Aradan iki yıl sonra İngiltere'ye gitmiş, orada yüz bin kişinin ölümüne yol açmış. Sonra İspanya'ya gitmiş, sonra Avusturya'ya. E, onları takip eden varsa muhtemelen ticaret yollarıyla bunların yayıldığını görüyoruz. Yani İsveç'in Stockholm möbiasını görünce e, 2710 1710 yılında yani aradan 50 yıl geçtikten sonra Stockholm'e oradan bastına Massachusetts'e gittiğini görüyoruz. Türkiye'ye yakın en bilinen Sonralı, yani 18. yüzyılda 1738 büyük Balkan vebası var. 50 binden fazla kişinin öldüğü söyleniyor ki sonra tekrar oradan gene İtalya'ya Messina limanına 1743 ki 1347'deki veba salgını da Messina'dan başlamıştı. sürekli İtalya'yı vurduğunu görüyoruz. Bu arada Osmanlı'da da 19. yüzyılda 1801'de hıyarcıklı veba denen yani bu Yesinia pestis'in bubonik olanı görülmüş ki İki kere üst üste İstanbul'u büyük ölçüde vurmuş ama e, ne kadar kişinin öldüğü pek bilinmiyor. Tabii ki bunun kolerası var vesairesi var bilmem nesi var e, ama şehir bazında beni çok etkilemişti. Çünkü mesela sıtma salgını Hollanda'da 1829'da Groningen salgını olarak biliniyor. Orada çok ciddi miktarda bir topluluğun ölmesine yol açmış ki e, o zaman günümüzdeki kadar dolaşım imkanı olmadığını düşünürsek... İnsanların henüz mikropla ilişkilendirmediği için birbirlerinden alışveriş ettiklerini fark etmeksizin bulaştırdığını varsaymak hiç de öyle abartılı bir tahmin olmaz. Şimdi tabii bütün bu salgın hastalıklarla biraz önce müziğin arsnovasını birleştirdik vebayla ama edebiyat tarafını emin birisi yapacaktır, yapsın çok ilginç. İşte o kolera günlerinde aşktan tutun da İnanılmaz kitaplar var görüyorum birçoğunu okumadım ama e, fakat Rusya'da mesela 1853. kolera pandemisi olarak bilinen bir hastalık e, yaygın hastalık durumu var ki bir milyon kişinin ölümüne yol açmış. Bütün bunları konuşmaya devam ederiz ama e, şeyi de atlamak istemiyorum. Yaygın salgın hastalık psikolojisi diye bir kitlesel panikli melankolili bir Tepki verme biçim var. Son zamanlarda psikiyatrların bu konuda halka uyarı yaptığını ya da bilgilendirmede bulunduğunu görüyorum e, bazı gazetelerde. Onlarla ilgili de bir toparlama yapayım. Anlaşılan o ki bu program çok çabuk geçti. Anlaşılan o ki ben nasılsa evdeyim karantinada e, biraz daha bunları çalışayım. Önümüzdeki haftada hem bir hafta daha karantinada kalmış olmanın verdiği psikolojiyle e, anlatacağım bilgileri de hazmetmiş olurum. Dolayısıyla umarım e, sizler orada karantinaya alınmak zorunda kalmazsınız. Haftaya tekrar görüşünüz. Muzaffer Ciorlu gmail'den bana ulaşabilirsiniz eleştiriler ve eklemeler için. Twitter'dan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri Müzik, Film, Bilim ve Hatta Mecburen Sosyal Politika Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu